الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي شرع لنا الجهاد وجعله ذروة سنام الإسلام وسبيل وسبيلا دخول دخول الجنة بأمان والصلاة والسلام على إمام المجاهدين الذي جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وعلى آله المجاهدين الطيبين الطاهرين العاملين بسنته الكريم وصحبه الأشاوس الميامين الذين كانوا قدوة المجاهدين والمقاتلين ومن والهم من الموحدين والمجاهدين واتبع سبيلهم بصدق وإخلاص وإحسان ورفع رايتهم وجاهد في سبيلهم إلى يوم الدين ve nasallahu teala el kerim rabb el arş el azim an yec'alna ma'ahum fi'l firdousi ma'a'n nebiyin amin amin amin bugün 21 haziran 2012 perşembe konumuz Allah yolunda cihat Allah yolunda cihat çok önemli bir konulardan birisidir. Öyle bir konudur ki olmasa dinde olmazdır. Hatta cihad olmasa din olmazdır. Öyle bir konu ki Allah subhanehu ve teala cihadı, dinin sambolu en zirvesi olarak onu göstermiştir. Öyle bir konu ki cihadla insanlar ayrılır. Allah yanında fazilet dereceleri. Cihadın fazileti İslam'da çoktur. Biz daha fazla faziletinden de bahsedeceğiz. Cihadın şeriat'te şeriat dediğimizde dört mezhepte cihadın çeşitleri nedir? Hükmü nedir? olara bakacağız. Onları özellikle üzerinde duracağız. Zamanımız kaldıysa da inşallah faziletlerine de bir göz atarız. Cihadın faziletini bir günde yer üstünde yoktur bir musulman bilmez. Hepimiz biliyoruz bunu. Ama baş düşmanımız o faziletlere bizi ulaş, ulaşmak için çok önümüze engeller koyuyor. O engelleri yıkmak için biz bir günde hakiki cihadı ve çeşitlerini ve hükümlerini inşallah bu derste açıklarız. Allah yardım ederse bunu bir derste bitiririz. Ve arzumuz da bir ders olsun, iki derse uzanmasın. Ta şey toparlansın. Neden? Çünkü bütün meseleler gibi her zaman ehli sünnet orta yol olduğu gibi iki tarafta üç taraf var. Biri ifrata gider, biri tefrite gider bu cihatla ilgili değil namazda da gider oruçta da gider haçta de gider bütün ibadetlerde küçük ve büyük ibadette ifrat tefrite gidenler var orta yol nedir? sırat müstakim sırat müstakim kimin yoludur? ehl-i sünnetin yoludur dört imamın yoludur onlar da kime uymuşlar bu konuda? dört imam neyin bizim için samboludur? Sahaba ilminin, fıkhının sembolüdür. Sahaba dedik birinci kuşak, birinci kuşak dedik Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem telebeleri, yani en sağlam din oradan geliyor bize. Onun için kim dört mezhebin haricinde, dört imamın haricinde itikat, fıkıh arıyorsa dalalet yoluna düşer. Bu bilinmesi lazım. Sadece cihatta değil bütün meselelerdedir. Çünkü dört mezhep sahabenin şückecidir. Bunun yanındaki bütün alimler dört mezhepten sonra hepsi bu sözü onaylamıştır. Hepsi de mezhep sahibidir. İster cihatta, ister namazda, ister ne de fakıhta. Bu değil ki çor bu dört mezhebe uymak. Bunun anlamı geliyor ki bu dört mezhep doğrudur bunların içinde yanlışlar olabilir o ayrı bir meseledir ama dört mezhep bize neyi aktarıyor Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ilmini fıkhını Allah'ın emrettiği nehyettiği meseleleri bize açıklıyorlar, naklediyorlar ondan dolayı cihad meselesinde ifrat tefrite gidenler var bir kısmı cihadı etmiştir çok basitleştirmiştir sombalik olarak bırakıyor cihadı Sadece düşman geldi, elimden bir şeyi aldı, o zaman cihad edebilirim. Cihadı sadece bu çeşeye sıkıştırmış. Bir diğeri de her şey cihad, kendi ibadetine baksan ibadet yapmıyor bile. Birbirine de diyor cihad, her şeyi cihada bağlamış. İfrat, tefrit. Orta yol nedir? Ehli Sünnet yoludur. Evet, şimdi biz cihadı masaya yatırmak için önce cihadın anlamını anlayacağız. Bu, bu... Bu derste Allah'ın izniyle cihatla ilgili aşağı yukarı on iki tane madde ana başlık olarak çoğlayacağız. Tabi birincisi nedir? Cihatın tanımı. Her meseleyi anlamak için tanımından başlarız. Çi mesele anlaşılsın. Cihat nedir? Cihat cede çaba göstermek. Çaba göstermek için meşakkat sarf etmek, cühüt vermek, e, hareket yapmak, Elimden geldiği enerji harcamaktır. Bu cihattır. Cihadın Arapça terimi Aslında cihad Arapça terimdir. Türkçeleşmiş de. Bu da Türkçenin bir güzelliğidir. Elhamdülillah. Cihad Arapça kökeni 20 tane kökeni var cihadın. Hepsi Cihad ibadetine Uygundur. Yani lügatten istilahçısı birbirine uygundur. Elhamdülillah bunda da bir sorun yoktu. Sorun olduğunda hangisi ön plana geçer dedik? İstilah geçer ön plana. Neden istilah geçer ön plana? Çünkü şeriat istediği anlam budur. Namaz lügatçede doğadır ama şeriatta bir ibadettir, özel bir ibadettir. E, hareketleri var, sözleri var, zamanı var, mekanı var. Evet terim olarak cihadı alsak cihadın terim olarak alsak içi ayırmamız lazım. Bir genel anlamında cihad nedir? Bir de özel anlamında cihad nedir? Bunu niye çiğe ayırıyoruz? Daha güzel anlaşılsın diye. Daha güzel anlaşılsın diye içi ayırıyoruz cihadı. Neden çiğe ayırıyoruz? Şeytanın giriş noktasını ehli sünnet kapatmak için her şeyde dataya masaya yatırır. Yani ehli bid'etin bir özelliği var, bir hadisten, bir ayetten hüküm koyar ortaya. Ehli sünnet, cennem'e, bütün şeriatin, ayetlerin, delillerin, ölçüleriyle hüküm koyar ortaya. Onun için ehli sünnet itikadında biz ne itikadımızda, ne metodumuzda, ne fıkhımızda çetrefil görmüyoruz. Ne görüyoruz? Her şey rayına oturmuş, tıkır tıkır işliyor. Ama diğer mezhepler nedir? Altından çıkamıyorlar. Bir yeri yama yapıyorlar, o bir yerden veriyor. Evet. Cihadın, şeytanın yolun kapamak için, ifrat tefritten, olardan olmamak için ahil-i sünnet cihadın anlaşılsın diye, daha güzel anlaşılsın, şeytanın giriş noktaları kapansın diye içi ayrılmışlar. Biri, ee, özel olarak anlamı nedir? Biri genel olarak anlamı nedir? Özel olarak anlamı, şeriatte cihad dedin, anlamı gelir Allah yolunda cihad etmek El <gülüyor> cihadu fi sebilillah. Cihad kelimesi Kur'an içerimde geçti, Sünnette geçti. İlk önce asas ibadete serf olunur. İkinci anlamı nedir? Genel anlamıdır. O nedir genel anlamı? Genel cihad. Her şeyde cihad edebilirsin. İbadet cihattır vs. ona geleceğiz. Ama özel anlamı Ehl-i Sünnet'te Şeriat'te, dört mezhebin kitabında cihad dedim Allah yolunda cihad anlaşılır. Allah yolunda cihad. cihad fi Yani onun anlamı nedir? Allah yolunda Allah rızası için, Allah'ın dinini yüksek kılmak için dinin önünde duran kafirleri kuvvet zorıyla İslam'ın önünden almaktır. Yani onları e, güçsüz hale gel gelmeseler öldürürsün, yok edersin. Hatten olsun İslam'ı yaymak, Müslümanların önünde açılsın. Onlar nediler? Engel diler. Bu asıl cihattır. Bir de bu cihatta kat şekildir? Bir kafirler, bir düşman kafirler saldırılacak. bir de mürtedler, İslam'dan çıkmışlar, İslam'ın önünde engel olmuşlar. Ehli bid'at, İslam'ın önünde engel olmuş, düşmanla el yapanlar, bunlar hepsi kital babına girdiği için, bunlar el cihadu fisebilillah, Allah yolunda cihad. Bunun da bir şerti var, bu cihad, İbadet olmak için Allah yolunda şartı koymuş alimler. O da nereden çıkmış? Hadis ve ayetlerden. O da nedir? Cihad Allah yolunda olacaktır. He, bir kitel olur. Ama Allah yolunda değil. Ne yolundadır? Vatan için. Yen yani millet için. Yen yani sevgili için. Yen yani kan davasıdır. Bu da cihattır. Ama bu Allah yolunda olmasa bu tenimin altına girmez. Cihad hakiki olmak için Allah yolunda olacaktır. Allah yolunda olmanın da ölçüsü nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu bırakmıştır. Kim Allah yolunda cihad ediyorsa di İslam dini İslam dini ayakta dursun öne açılsın, yayılsın diye bunun için cihad ediyorsa canıyla, malıyla, mülküyle kanıyla o Allah yolundadır. Demek ki vatan için kan davası için milleti için bunlar ne oldu? Bunlar dahil değil Allah yolunda cihada. Evet, bu da cihattır. Bu da nedir? Ümmetin üzerine bu cihad vaciptir. Ümmetin üzerine, genelde bu cihad vaciptir. Bu birinci anlamıdır. Burada da Allah subhanehu ve teala Enfel surasında diyor ki, 69. ayete وَقَاتِلُّهُمْ حَتَّ لَا تَكُونُ فِتْنَةً veyekunu'd-dinu kulluhu lillah fa in entehu fa inallaha bima ya'maluna öldürün kıtal yapın onlarla hatta olsun din tamamlansın bütün yer üzerinde din Allahu Teala'nın dini olsun hacim olsun eğer bitti iseler cafirler yer üzerinde ne olur da biter demek ki kıyamata kadar cihat devam edecek çünkü hakla batıl, kıyamete kadar savaş içindedir. Evet, bu da cihattır. Cihadın hedefi nedir? Dedik, çafirleri yer üzerinden kaldırmak, İslam dinini, çünkü çafirler İslam dininin yaymasına engeldiler. Çafir dese ben Müslüman olmuyorum ama sana de karışmıyorum. Biz buna ne deriz? Tamam, sen gelirsin o zaman bizim devletimizin altında zimmetimizde yaşarsın. Ama karşı çıksa onu yok etmek zorundayız. Evet, asıl cihadın anlamı budur. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala Âl-i İmrân 110'unda da ayette diyor ki: "Kuntum hayru ummetin uhricet lin nas. Siz insanların en hayırlisisiniz. Gönderildiniz insanlar için." Yani neden en hayırlisisiniz? Ta'murûne bil ma'rûfi ve tenhâûne ani'l münker. Ma'rufu eyliğe emredip münkerden nehyedeceksiniz. Nehyediyorsunuz. E en büyük emir bil ma'ruf neyden olur? Eğer güzel dilden anlamıyorsa en sonu nereden olur? Kılıstan anlatacaksın. Evet, onun için cihat alimlerimiz diyor ki çafirin bile lehinedir aleyhine değil. Çünkü sen çafiri Tatlı dilden anlamıyor, korkutarak Dürsüncel iman etti Bu da Abu Hureyre, anhu bir rivayette diyor ki kuntum hayra ummetin lin nas ayetinde diyor ki bunun anlamı nedir biliyor musunuz Abu Hurayra diyor. Bunun anlamı siz bunları esir alıyorsunuz. Boyunlarında zincirlerden getiriyorsunuz hatta İslam olarak teşvik edeceksiniz. İslam'a anlasılar Kendileri kazansılar. Nerede kazansılar? Hem bu dünyada hem o dünyada. Nereden? Çünkü çafir inat ediyor. Şeytana uyuyor. Gözü görmüyor. Ama savaş oldu. Teslim oldu. Baktı. Müslümanlar galip geliyorlar. Bu tarihte de yaşanıldı. O zaman ne olur? Mecbur kalır. İslamiyete giriyor. Kendisi kazandı. Ama cihad olmasa çifir baş kaldırır. Her yerde delil bücündedir. Cihad yoktur, çifir her yerde baş kaldırmış, yönetim dünyanın, oların eline gitmiş. Halbuki 1300 sene yönetim, Müslümanların elindeydi. Evet, bu da cihattır. Bu cihadın tanımı, bu cihadın tanımı üzerine dört mezhep ittifak etmiştir, icma etmiştir. Kimse demesin, kitaplarımızda cihadın anlamı nefistendir. Cihadın anlamı şeytanlandır. Hayır, cihadın Allah yolunda cihadın anlamı dedin, cihad fi sebilillah dedin, kitaldir. Savaştır çafırlardan neyle? Silahla. Şeytan, nefis elden dilden o cihadın ikinci planda gelendir. Bunun üzerine dört imam icma etmiştir. Ha dört imama itibar etmiyorsan, dört mezhebe itibar etmiyorsan, diyorsun ben daha iyi biliyorum daha gün, zaman değişildi evet biz orada sene bir şey demiyoruz ama kusura bakmayın bunu söyleyen de peşine gitmek zorunda değiliz biz dört imamın eteğini tutacağız onların yoluyla cennete gideceğiz inşallah çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sırat müstakim üzerine olacaksınız sırat müstakiminde üzerinde olmak için her zaman imam olması lazım İmamları da Resulullah bize tayin etmiştir dört imamı Resulullah bize tayin etmiştir nerede? tayin etmiştir. İşte diyor siz üç döneme uyacaksınız. Birinci dönem, ikinci dönem, üçüncü dönem. Dört imam da bu üç, dönem, dört dönem, üç dönemin içindedir. Ümmet de dört imamın imamatine icma etmiştir. Onun için bir gündeki müştehidler bunlara muhalefet etseler bizim için fıkhlarının gereği yoktur. Ama muvaffakat etseler Mahalleden bir düz vatandaş da olsa, düz musulman olsa, Abu Hanife'nin, Şafi'nin, Malik'in, Ahmet'in fıkhını bizaktarsa, eyvallah deriz başımız üzerinde yeri var. Ölçü budur. İşte e, İmam Kasani'de, Beda'i, de aynen e, Kitab-ı de bunu böyle açıklıyor. Cihad düğür şeri şeriatte çaba göstermek, elinden gel gelip bütün gücünle, kafirleri kital yapacaksın. Bunu böyle açıklıyor. Hatta e, e, şeyde İbni Abdin'de, Haşiye'de diyor ki, cihad Allah'ın dinine kitalden davet etmektir. İki tane. Bir, Kasani İmam Abu Hanife'nin birinci dönem alimlerinden en muteber beda sanayi kitabı birisi de Hatemül Fukahai öleme ele ahnaf kimdir İni abi sonra malikilere gelsek aynen şerı sah a akılabil mesalikte de diyor kitatal cihad dedin çafirlerle kitatal etmaktır bu Şafirlere gelsek İbni İbni İibni e, İbni e, İbn Hacer askalani de diyor ki cihad kitatalde çaba göstermek bu hem bellilere Aynen şeriat'te dedin cihad, çafirlerden kital etmektir. Demek ki, cihadın anlamı nedir? Allah yolunda cihad, çafirlerden kital etmektir. Silahtan kan dökmektir. Bunun cihadın anlamı var. Biz bunun üzerine niye basıyoruz? Çünkü bir tarafta üç var, cihadı sadece sıkıştırmış, neye? Nefis, mücadele, şeytan vs. Halbuki o da cihattır ama geleceğiz. O Çinci pelerinde kalın cihatlar. Asas cihat Allah yolunda terim budur. Aynen namaz gibi. Namaz dedin ne aklına gelir? Beş vakit ferz namaz gelir. Ama beş vakit ferz namazı kılmıyorsun. Sen gidip hep nafile kılıyorsun. Gece namazı kılıyorsun. Platin'de ne yazar senin? One way. Teç yol cehenneme yazar. Beş vakit de ferzı kılmıyorsun. Ama sen ferzı kıl. Beş vakit o birisileri kılma. Hakkıyla kılsan Resulullah'ın o Arabiye dediği gibi kurtarırsın. Yani şeylerin, yerlerin oynatmayalım. Eydir ikinci anlamı cihadın nedir? İşte bunlar cihadı sıkıştırırlar, şeytanın alemanları cihadı bir köşede sıkıştırırlar. İster eği niyetle şeytana hizmet ediyorlar, ister detaylı niyetle, detaylı yollarla. Biz zannediyoruz birçok Müslüman samimidir, detaylı yollardan şeytanın planlarını canlandırıyor, bir kısmı da şeytanın kendisidir, alemanıdır. Ki onları da bellidir içimlerdir. Ad vermeye gerek yoktur. Çıkıp cihadı bugün günde ne diyorlar? Sadece nefis cihadıdır vs. Cihadın genel anlamı ehli Sünnetin dört mezhebin kitabında nedir? Di, di, dinin bütün meselelerini uygulamak nedir? Cihattır. Buna ne girer? Allah'a iman etmek cihattır. Allah'a iman et. Onu uygula. Ona itaat et cihattır. Yani Allah diyor sana Yaklaşma bu harama. Sen yaklaşmıyorsun ama canın o haramı çekiyor. Ama zorluyorsun. Bu nedir? Cihad, çaba gösteriyorsun. Allah sana diyor bunu yapacaksın. E zordur ama yapıyorum. Çaba gösteriyorum. Bu cihattır. İşte bütün şerri, fesedi, nefsin, nefsin istediği bütün fitneleri e, şeytanın vasfesesini def etmek. Bunlar nedir? Hepsi cihattır. Cenelin de içine girer? Yine Allah yolunda savaş yapmak da cihadın neyine girer? Ceneline girer. Onun için alimlerimiz çok güzel bir terim koymuşlar. Demişler cihadın hakikati nedir? Allah'ın bütün sevdiği amelleri yerine getirmektir. Buğz amelleri def etmektir. Bu cihadın hakikatidir. Anlatabildim mi? Ama Allah'ın en sevdiği amel nedir? Allah yolunda malınla, canınla savaşacaksın. Bu zirvetidir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi: "Hırvetü senamul İslam." Cihad dedi İslam'ın en zirvetindedir. En sembolik yerinde yerini almıştı. Cihad olmasa din olmaz ya. Yani. Nasıl Müslümanlar nasıl Mekke'de e, hicretten sonra Medine'de nasıl Mekke'yi fethettiler? He? Hoş yoruyyla Mekke'de onu çenere Resulullah hoş görü yaptı. Olmadı. Demek ki ile yaptı? Kılınçtan. Düşman. Kılınçtan anlar. gördü. Kuzu gibi hepsi sırada durdular. Beyate geldiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sen gücü iptal etsen sen kuzu olursun. O seni kukla gibi oynatır. Yüz senedir halimiz ümmette. Böyledir. Evet. Bu da nedir? Cihadın anlamıdır. İkinci mesele Şeytanın yolunu kapatmak için en büyük giriş noktalarından şeytanın neden bunlar cihadı saptırıyorlar? Neden saptırıyor bugün de Müslümanlar? Üç tarafa düşenler, ehli sünnetin yolundan çıkanlar neden saptırıyorlar? Cihad basamak basamak farz olundur. Birden olmadı. Nasıl içki basamak basamak, değil mi? Merhala merhala. Ne diyoruz Türkçe'den? Aşama aşama. Aşama aşama. İlk önce dedi uzak durun. İçkiden uzak durun. İkinci sefer dedi bari namaza gelirsen içmeyin Anlatabildim mi? İşte aşama aşama. Neden? Çünkü Allah'ın hikmeti gereği burada. Bir hikmeti var aşama aşama. Namaz bile, namaz dini neydir? Direğidir. Direk nedir? Yani direği çeksen dini olmaz, çöker. Namaz bile Mecce'de ferz değildir. İhtilaf oldu. Hicretten 6 ay önce mi 1 sene mi önce ferz oldu İsram-i oldu mu olmadı mı İhtilaf var bunun hakkında. Demek ki Resulullah namaz kılıyordu. ilk vahiy geldiğinden ama ferz değildi. Aşama aşama Namaz da ferz oldu. Cemaat namazı ilk önce ferz değildir. Soran oldu ferz oldu. Her ibadet böyledir. Şimdi cihat da Aşama aşama geldi. Bunu anlamamız niye önemlidir? Çünkü birinci aşamada cihat diyelim nedir fers değil dilden cihat et diyor. İşte bugündeki şeytana uyanlar ehli sünnetten ters düşenlerine diyorlar: Bak Allah Teala diyor dilden cihat et. Cihat şart değil. İşte biz ne yapacağız şeytanın kapılarını kapatmak için cihat kaç aşamada? E, kaç aşamada e, fers haline geldi? Onu anladıktan sonra artık şeytanın şüpheti bize işlemez. Alimlerimiz çok güzel bu konuyu işlemişler. Fıkıh kitaplarında evvelallah onun için düz dört alimin yolundan çıkanlar. Bakmayın bugün bir de birçok konuşuyor. İster Hanefi olsun ister Şafi olsun vesaire. O mezhebe mensüptüler ama o kitaplara uymuyorlar. O kitapları kullanıyorlar sadece. Hakkıyla uysalar o kitaplarımızda hepsi bu meseleler yazılmıştı. Evet. Cihad alimlerimiz diyor ki dört aşamada ferz olundu. Birinci aşama nedir? Mekçe zamanında. Mekçe zamanında cihad ferz değildir. Cihad neyle oluyordu? Cihad sabırla oluyordu. Sabretmek. Hakkından tenazül etmektir. Yani bir tane gelir seni küfrediyor. Resulullah'a aziyet ediyordular. He? Hatta başına şey döküyordular. İşkembe, pislik, kifrediyorlar. taşlıyorlar. Ne yapıyor? Allah diyor sabret. Etki tepki gösterme. Bu cihad mı? Cihattır. Sabrediyorsun, kendini tutuyorsun. Halbuki bir çocuğa bile bir tokat at. O da sana bir taş kaldırır yerden atar. Bu otomatik olarak insanın neyinde var? Yapısında var. Etki tepki. Ama Resulullah'a davetin ilk öncesinde Allah Teala sabrı öğretiyor. Çünkü kitle etmek kolay değil. Sen sokaktan bir adamı al. El bebek gül bebek anasının kuzusu, cibi yetişmiş. Al bunu gelsene cepheye götürmün savaş yap. Bu yapabilir mi? He? Böyle adamlar da var. Samimidir, el bebek gül bebek yetişmiş. Birden kendisini hamasa geliyor. Bizim mücahit kardeşler de fıkıh da bilmiyorlar. Bunu götürürler cebeye. Orada biz gördük altına işeyen doldu. Sözüm bu dersten yaz dışarıya. Neden? Çünkü yetişmemiş. Allahu Teala'nın sünnetine aykırıdır ya. Yani o cihad yapanlar da zaten işi bilmiyorlar. Böyle adamları içeri sokuyorlar. İşte allah Teala Resulullah'a ne öğretiyor? Mekke'de cihad öğretiyor. Ama basamak basamak. Diyor ki sabret. Nefsine bir kontrol öğret. Askerin en büyük şeyi zapti nefistir. Onunla dolayı asker İslam'da da öyledir. Vala ki gündeki askerler bozuktur. Yarın İslam devleti kurulsa bu askerleri silip atmarız. Bugünkü sisteminin %70'ini alabiliriz. Törpleriz sadece dine uygularız. Çünkü bunlar nereden gelmiş? Güzel şeydir. Hazreti Ömer ne yaptı? Rumlardan, Furslardan öğrendi. Arablar ne bilirler askerlik nedir? Tabur nedir bilmezler. Ama baktılar. buları fethettikten sonra oradaki askerlerden görüştüler. Hz. Ömer ne yaptı? Divan, defterler açtı. Piyadeler kurdu. Hepsini, adları yazdı. Bunları hepsini aldı. İslam, bir İslam bir Musulman arı gibidir. Bal arısı gibi. Her çiçekten alır. Elimizde de ölçü var. Matotta var. Ne var? Sorun yoktur. Almasak ve bal altına gireriz. İşte Allah Subhanahu ve Teala biz neyi öğretiyor? Hicreti kapatal. Çünkü sabretmesen, nefsi zapti nefsi etmesen ne olur? Şarın savaşta sen e, can vermek kolay değil arkadaşlar. Bakmayın siz bugün bir de birçok insan ahkam kesiyor cihattan bahsediyor. Hakiki cihada gelsen, hakiki savaşa gelsen mesele bildiğin gül pembe değil. Bu Amerikan filmi değil seyrediyorsun bakıyorsun Rambo geldi öldürüyor sen de diyorsun ben de olsam yaparım. Yeni de mucahitlerin bazı cd'lerine bakıyorsunuz diyorsunuz böyle toz pembedir öyle değil. Anlatabildim? Öyle değil. Ki sahabeler bu konuda bazı tereddüdü vardır. Bazı zorluk çekiyordular. Anlatabildim? Cihad öyle kolay değil. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları öğrenmek için Allah Teala ilk önce ne yaptı? cihadı nefisten öğretti, zapt-i nefisten. Bu da Câsiye Sûresi 14. ayette diyor ki قُلْ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا ل... لِلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ اَيَّامَ اللّٰهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ De iman edenlere, ey Muhammed seninle mekşede olanlar لِيَغْفِرُوا, affetsinler Kimi? Oları ki Allah'ın lika'ını, Allah'tan kıyamet gününü düşünmüyorlar, inanmıyorlar. E bir günde bir tane bu ayet, esbab-i nüzulü var bunun. Mekke'de inmiş, tefsirlerde bunu diyor. Bugün de adam gelip bu ayeti kesiyor. Bak diyor, hoş göre. affedin. Kafirleri bile affedin. Resulullah'a küfrediyor, adam karikatür yapıyor, affedin diyor. Neden? Çünkü bu ayeti getiriyor sana gösteriyor. Evet, sen ahkem kesebilirsin, televizyonda. Senin gibi seviyede adamlara ama dört imamın ilminden, fıkhından haberdar olan adamlara evvelallah bunlar işlemez. Ümmette de hayır var, alimlerde de hayır var. Onun için bu adamların sözü iki sınıfta geçerlidir. Yen yani televizyonda oturup topluyorlar işte bu açık saçuk kadınları kendi işte samimi insanlar ama zannediyorlar İslamiyet budur. Yen yani de sıfırdan böyle insanları robot gibi yetiştiriyorlar. Cemaat kuruyorlar. robot gibi bizim dediğimiz doğrudur. Onlar da çor çoruna teslim oluyorlar. Bunun da kimin rolü var burada? Tabii şeytanın da rolü çok büyüktür bu da. Her tarafı da kullanıyor. Evet. Diğer ayette Rum ayetinde 50. ayette "Fasbir inne va'dallahi hakkun." diyor sabret. Bu da sabret düşmanların sana aziyetine sabret. İşte birçok ayet var. Birçok ayet var. Hucur Hü suresinde eee ve ma halak'a semavati vel ardı ve ma beynehuma illa bil hakki ve innes sa'ate latiyetun fasbah safhal cemil. Bunu da ayette kullanıyorlar. Diyorlar bak güzel hoş görür, yüz çevir görmezlikten gel. Neyi? Kâfir'in yaptığı dine zulmü ve aziyeti ve, ve her şeyi sen o görmez. Hoşgörü dedikleri buradan alıyorlar. Evet, hoşgörü musulmanla, kafirden hoşgörü yoktur. Savaşçı kafirle, kılıcın parlaklığını göstereceksin ona. Bu İslam dini böyledir. Ama hoşgörü kimdir? Benim gibi musulmanla. Başıma vursa eyvallah derim. Hoşgörü burada olur. Ama omuzun dik olacak kafire karşı. Bu birinci aşamadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 13 sene böyle sabretti. Ashabına da böyle sabır öğretti. Hatta Sa'd ibn-i e, Sa'd ibn-i Ebu Vakkas bir hadisede e, bir vadide namaz kılıyordu. Bir çafirçilene müşrik geçti. Alay etler onunla kavga et çemiği var yerde atılmış. Deva çemiyle ona saldırdı, yaraladı birisini. Resulullah onu kınadı. Ey Sa'd dedi emrolmadı bununla o hadiseyi de getiriyorlar. Bak Resulullah diyor emri olmadık biz. Cafire vurmak var. Anlatabildim mi? Halbuki bu birinci aşamadır. İkinci aşamaya gelelim. İkinci aşamada şiddet çok olduğu için Mekke'de zulüm oldu. Resulullah ne yaptı? Ashabına dedi siz cihad edin. Neyle? Hicret edin. Hicret edin. Cidin Habeşistan'a. O da yetmedi. Ne yaptı? Mekke'ye Hicret şey oldu. Emrolundu. Medine'ye. Medine Mekke'den Medine'ye hicret emrolundu. Hicret nedir? Cihattır. Allah yolunda. Bu da nedir? Sabrettiniz. Bu sefer cihad edin. Neyinizde? Malınızdan. Bedeninizden cihad edin. Malınızı bırakın Mekke'de. Ruhunuzu alın gidin ama sabredin. sizindir Müslümanlar da sabretti, hiç kimse kılıcını çekmedi kılıfından. Çiğ güçleri vardır. Saadimle bir vakas gibi o o zaman gent, adam ataş parçası. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dese ona... yine beş altı tane çafir öldürdüler. Ondan sonra ne olur? Müslümanlar yok haline düşerler. Allah'ın bir hiçmeti var. Her şey zamanında mecahlinde gelir. Sabır. Ondan sonra ikinci aşama cihat nerede oldu? meçe emretmek, hizret etmekten Medine'ye. O da anfal şurasında alimler diyorlar Atuzunca yatta, ve idyam kurbek al-adin kafaru, liuthbituka, ouyak tuluka, ouyuxrjuka, ve yankuruna ve yankurullah vallahu allahu khayrul makiin. Diyor ki, çáfirler istediler, sizi yok etsinler seni ve senin on olanı, ve öldürsüler. Biliyorsunuz, kafirler ittifak ettiler, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallam öldürsüler. Her kabileden bir getirerek kanı da dağılsın. Ama Allah Teala ne yaptı? Kurtardı onu. Zerre vardı mı? Vardı. Rasulullah neyle cihad etti? sabır ve bedeniyle ile. Ela tan suruhu, Tauba Surası, Kılkindajat. Fakat nasarahu Allah. İz akrajhu aladin kafaru tanı iz huma fil gari. İz yaqulu lısahebi. La taḥzan inna Allaha Fenzel Allahu sakinatu alayhi ve ayyido bi junudin lam taru lam taruha ve jaala kelimete <Sessizlik> alladine kafarus sufla ve kelimatullahi hiya azizun hakim istediler ona Resulullah diyor aşiretine bana ne şey yapın zafer beni destekleyin yardımcı olun ama etmediler ne oldu istediler öldürdüler Sıkarttılar onu ülkesinden. Çi içi teneydiler garda. Kendisiden ashabı. Ne dedi bu Bakır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulullah bir tane ayağının altına baksa bizi görer. Gar, Hira dedikleri, yani gar değil muhara filmlerdeki gördüğümüz muhareyi gittin dibi yoktur. Bu masanın altı kadarı bir şeydir. Böyle ayağının altına baksan o görersin. Çiğden adam orada durmuş. Ne dedi? Zen, zennin nedir senin? Biz iki tane, üçüncümüz Allah Teala'dır. O kadar Allah'a güveniyorum. Ben cihad ediyorum şu anda. Anlatabildim mi? Sabret. Sen olmaz bir günde getireceksin işte bak sabret. Cihad etmeyelim, sabredelim. Bu olmaz. Bu, bu, bu aşamada inmiştir. Anlatabildim mi? Ondan sonra Allah ne yaptı? Destek verdi bize. Olur mu biz cihad etmeyelim? Kafir gelsin başımıza vursun. Eyvallah derim, bize Allah destek verir. Kendisi bize askerlerini gönderir, bizi kurtarır. İşte Tatarlar, Şam'a girmişler. Bir kısım ifratçı, mutasavvifeler ne yapıyorlar? Mücahidler hazırlanmışlar. Tatarı karşılayacaklar. Biliyorlar ki Tatarın ordusu yok edip geçecekler. Bunlar diyorlar, biz şehadetini koksun alıyoruz. Yedir, yok alalım. Böyle yaşamaktan daha iyidir. E, Tasavvufçılar da çıkmışlar minareye, def çalıyorlar. Ya, tata, ya, ya gaffar unsurna ala tatar. Ya gaffar unsurna ala tatar. Şey diyorlar. Zikir çekiyorlar. Ey gaffar bizi tatar üzerinde zafer kıldı. E bu zafer deften e, dua ile olmaz. Sen in silahını al piyasaya ondan sonra dua et piyasaya indin Allah'a güvenmedin yine sen Allah ne yapar zelil kırar ama ineceksin ondan sonra dua edeceksin yerlerini oynatmayacaksın işte yerlerini oynatanların sorunu üçüncü mesela Resulullah Medine'de oldu ayaklarını koyacak bir yerleri oldu değil mi bir yuvarlar oldu o yuvada toplanıyorlar istişare edebiliyorlar serbestler nefes alabiliyorlar o zaman ne yaptı Allah Teala cihadı dedi size. Cihadı izin verdim size. Yapın, kıtal yapın. Ama neyle? Şartlı izin verdi. 3. marhalede. Şartlı izin nedir? Şart koştu Allah Teala. Zulmolundunuz birebir. Ne kadar zulmolundunuz, o kadar kendinizi savunun. Anladabildin mi? Sizi haksız yere bir de zulmetti, zulmünü geri alabilirsin. İşte bir tane sene saldırdı, bir müşrike saldırabilirsin. Halbuki mekçede bir müşrik sene saldırırsaydı emir yok hücud saldırmaya. Onunla. Medine'de bu emir çıktı. Zaten Bedir Savaşı niye oldu? Bedir Savaşı niye oldu? Bu ayet indikten sonra oldu. Ayette nedir? Hac Suresi, alt-1940. ayet. اَذِنَ لِلَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَد۪يرُ اَلَّذ۪ينَ اُخْرِجُوا Min Diyor ki onlar ki haksiz yere sadece la ilahe illallah için yurtlarından oldular. Muhacirler. hacirler. Allah Teala onun için haklarını almak için bunlara izin verdi. Ne dediler? Bedir savaşı neydi arkadaşlar? Resulullah gidip kafirlerden savaş yapmıyordu. Bedir savaşı bunlar bizim yerimizi malımızı aldılar gasp ettiler bizi Mekke'den dışarıya. Bunların kervanına biz koyalım. Hakkımız var. Allah Teala de bize izin verdi. Kervana el koyalım. Çafirler duyduklarında bunu geldiler çarvanlarını savurmaya. Abu Sufyan kaçtı kervanı kurtardı. Ama orada orduyla ki ordu karşılaştı. Halbuki Bedir savaşında Resulullah savaşa çıkmamıştır. Üddeleri de tamam değildir. Ne kılınçları ne atları hiçbir şeyleri tamam değildir. Çıkmışlar sadece Silahsız bir çervanı ele geçirtmek için o kadar silahlar vardır. Birden koskos zaman bin kişilik bir orduyla kendileri de üç kusur kişidiler. Ama doğa Allah'a cüvenci ne yaptı? Bunları kazandırdı, zefer kıldırdı. İşte cihat ikinci aşamada böyle emrolundu. Bunun halinde de çok ayetler var. Dördüncü mesele, dördüncü aşama Son aşamadır. Devlet kuruldu. He? Otorite kuruldu. Planler oldu. Artık Müslümanların gücü oldu. Artık cihad ne oldu? Ümmetin üzerine ferz oldu. Allah Teala Müslümanlara dedi, artık yan gelip yatmak yoktur. Ne yapacaksınız? Bu dini yayacaksınız. Eyvallah Medine'de yaydınız. Bitti mi? Hayır. Sizin hedefiniz rahmeten lil alemindir. Alemlere rahmet Allah gönderdiniz. Bu rahmeti ulaştıracaksınız. Çıkın ulaştırmaya. E çıkıyoruz adamlar çıkıyorlar diyorlar. Girmeyin bizim köyümüze, bizim şehrimize, bizim memleketimize girmeyin. E yahu bırakın bizi. biz sadece İslam'ı davet ediyoruz. Hayır giremezsiniz. O zaman ne yapacaksınız? Allah emir verdi. Sizi bırakmayanı alın önünüzde. E bugün de Cimo'la bir kolundan tutup Cimo'ya atabilirsin. O zaman neyle alacaksın? Kitelden. Ne için? Dedik ki hatta din hepsi Allahu Teala'nın olsun. Bu da ayet, tevbe ayeti bütün cihat meselelerini neshet. Ve katilul müşrikîn kâffeten. Müşriklerini bütününü savaş yapın. Nerede müşrik var? Onuyla biz ne yaparız? Savaş yaparız. Nerede müşrik var? Onu yok edeceğiz. Çünkü nerede olsa müşrik batıldır, hakka karşıdır. كَمَا <gülüyor> يُقَاتِلُونَكُمْ كَهْفًا Allah subhanehu teala insanı yaratmış, dünyanın sonunu da biliyor. Diyor nasıl sizi tümü savaşıyorlar? Siz de tüm savaşın olabilirler. Bugün de de bak, çafirler birbirlerinin ihlefleri var ama İslam düşmanlığında ekbaradılar, bir yürektiler. Bir yumruktular. Ama kendi aralarında bile kavgaları var. Müslümanlara geldi tek şeydiler. Çıkarları bu da birleşiyor. Wa'lemu inallaha ma'al muttaqin. Ayeti bu ayet ayeti bu bu ayeti bunu bu sonlandırıyor. Bilin ki Allah muttakilerden dindir. Takvanadir hakkıyla Allah'tan korkacaksın. Yok yorumlara kaçacaksın, iptal edeceksin. Cihad hakkıyla uygulanacaktır. Sonra ee, İbni Umar'ın Resulullah'tan bir hadisi var buhari Müslim'de diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ben emrolundum insanlarla savaş edeyim kital yapayım ne zamana kadar hatta yeşhedü en la ilahe illallah ve enne muhammeden Resulullah hatta şahadet getirsinler Allah birdir şeriki yoktur Teç ana ibadet olur, ben de onun elçisiyim, getirdikim, dini kabul ettiler. Eydir kabul ettiler, yetiyor mu? Ha? hayır, yetmiyor. Ne diyor? Hadisin devamı, Vayuqi Musallat namazı kamat ettiler, camiler olsun. Yoktur bele, ben dilden kabul ediyorum, Mürci olayım. Yoktur bele, Vayu zekat, zekatı da versin. Faida eğer böyle yapsalar. Asamu minni dimâ'ahum ve ammâlihum illâ bi ül il İslam. Kanları malları namazı kıldılar. İslam'ın beş şerti altına imzattılar. Bunları yerine getirdiler. O zaman ne oluyor? Bunlar hakları nedir? Saklıdır. Buları biz vital yapamayız. Çünkü bunlar bizden oldular. İslam'ın hakkını yerine getirdiler. Hakkı da nedir? Beş şerttir. Ve hesabuhum alallah. Ondan sonra nifakla getirirler. Nasıl getirirler onu Allah bilir. Biz orada giremeyiz bu meseleyi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte arkadaşlar cihad bunu bilmemiz lazım ki dört aşamada. Olmaz bir aşamanın sen fıkhını getir bugün de cihadı iptal et. Evet dediğin söz doğrudur. Allah Teala sabretmiş ama ne zaman için? Kafirlere karşı sabır. Bu birinci aşamadır. Ha olabilir. Birinci aşama biz de bir gün düşebiliriz içine. Mustaz'afız. Redd ne olur? Sabredeceğiz. Olabilir. Ama bunu cenelleyemezsin. Bunu da cihadı ümmette iptal edemezsin. Maalesef şeytanın elemanları cihadı iptal ediyorlar. Cihad diyorlar aslında İslam'da sadece nefis cihadidir. Yeni de çafir saldırdı, kendi ülkeni savunma cihadıdır. Evet, bundan dolayı arkadaşlar İslam dininde üçüncü meselemiz, İslam dininde cihadın hedefi nedir? Cihadın hedefi alimler diyorlar apaçıktır. Allah subhanehu ve teala Enfel surası 39. ayette apaçık açı oluyor. وَقَاتِلُوهُمْ hatta la تَكُونُوا fitne, Kital yapın çafirlerden hatta yeryüzünde fitne olmasın. وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ Din de bütünü Allah için olsun. فَاِنِ اِنْ تَهَوْ Bıraktılar sizinle savaş etmeye, teslim oldular, dine girdiler. فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Burada apaçık Resulullah Allah Teala savaşın hedefini, amacını, neden ferz olduğunu açıklamıştı. Birincisi nedir demek ki? Allah'ın çelimesi yüksek olsun. Her yerde Allah'ın dini Hakim olsun. Cihad olmasa nasıl Allah'ın dini yayılır? Nasıl Resulullah fatih olurdu? Nasıl yarımada geçerdi ele? İçi umperatorluk cihad olmasaydı nasıl çökerdi? Hoşgörüydü mi? E Resulullah yaptı. Hoşgörü. Gönderdi Kisra'ya mektubu, Rum'a mektubu. Davat etti Hoşgörü'den. Kisra yırttı. Rum'da dediler. Kusura bakmayın siz. Biz e, medeniyet sahibi, Siz çöl Arapları, Biz sizi dinlemiyoruz. Ondan sonra ne oldu Resulullah orduyu dayadı. Rum'un şeyine muta savaşı oldu. Orduyu dayadı Rum'un sınırına. Bilirsiniz orada 3 sahabe öldü sonra Halid bin Velid ordunu aldı. Ondan sonra halifeleri devam etti. Çin çöktü. Hatta ne oldu? İslam yer üzerine hacim oldu. Ta en e kadar. Endelüs Osmanlılar da Viyana'ya kadar dayadılar. Asya'dan da ta Buharistan, Rusya'da oradan böyle Çin'e kadar, atrafına kadar dayandı. Neyle dayandı? Cihatla dayandı. Yer üzerine İslam neyle hakim oldu? Cihatle. Evet, Çinci, bunun da delili, alimler diyorlar ki, buharideçi ki hadis, من <gülüyor> قاتل لِيَكُونَ الْكَلِيمَةُ اللّٰهِ الْعُلْيَةِ فَهِيَ ف۪ي سَب۪يلِ bu apaçuk delildir. Kim Allah dini yükseldi yükselsin diye yer üzerine hakim olsun diye her yerde savaş yaptı o Allah yolundadır. İkinci amacı mazlumları ne yapmak? Savunmaktır. İslam dini yer üzerinde zulmü kabul etmez. Nerede zulm var ise Müslümanlar olarak sahip çıkması lazım. Bu da yer, e, Nisa surasında ve malakum la tuqatilun fi sabilillah? Neyiniz var savaş yapmıyorsunuz Allah yolunda? Vel mustaz'afina minar rijali vel nisa'i vel vildani alladene yaquluna Rabbena akhrijna min hadhihi Çoluk çocuk zayıf insanlar zulüm görünüyor orada. Siz de burada oturmuşsunuz. Ne yapacaksınız Cihad düzenize, farzların mazlumlara. 3. İslam dinini korumak için İslam ülkesini kurmak için, devletini kurmak için saldırıları ne yapacaksın? Cihattan atacaksın. İşte Amerika saldırdı Afganistan'a, Rusya girdi Çeçenistan'a, Amerika girdi e, Irak'a, Yahudi girdi, Filistin'i işgal etti. Biz neyden bunları savunduk? Hoşgör e, Yahudini 60 senedir 1948'den şu ana kadar hoşgörüyle yapıyorlar. Ne oldu? Bir şey oldu mu? Savaş yaptılar evet. Arap ülkelere ama Allah adına yapmadılar. Milliyetçilik adına yaptılar. Ne oldu? Her savaşa girdiklerinde daha zelil oluyordular. Neyle? Hoşgörüyle mi Amerika'yı çıkartacağız? Çıktı mı Amerika? Çıkmadı. Ücünde Amerikan siyasetçileri Amerika'nın planını mücahidlerin Irak'ta mücahidlerin dirineş, dirineş, diri, dirinişi bozguna uğradı. Yoksa Amerika yer üzerinde Orta Doğu'da yeni bir plan size zaktı. Ama ne oldu olmadı. Bu sefer ne yaptı? Teknik değişti. Daha başka şeylere uyguladı. Planı bozuldu. Kim etti? Bir avuç mucahit Irak'ta mücahidlerin sayısı kaçıydı arkadaşlar bilir misiniz? Yüzde Yüzde 3 Amerika zaman, yüzde 10 cihad etseydi Irak'ta ne olurdu bilir misin? Yüzde 3 gerçek sayılara göre Irak'ta 35 bin asker Amerika askeri öldü. Direkt mücahitlerin elinde. Afganistan'da elhamdülillah bir kadar devam ediyor. İnşallah Taliban bir daha dönene kadar da devam edecektir. Vallahi Allah'ın vahdidir. Bu bizim görüşümüz değil allah Teala bunu vaad etmiştir. Muhakkak taife hak gelecektir. Sabredin. Sabredeceksin gelecektir. Evet. Bu üç, bu üç meseleden dolayı İslam dinini, e, cihadı allah Subhanahu Teala ne yapmıştır? Fars kılmıştır. Eydir bundan dolayı arkadaşlar daha detaylı anlaşılsın diye cihad kaç çeşittir? Düşmanla cihad etmek kaç çeşittir? Düşmanla cihad etmek alimler diyorlar Üç çeşittir. Düşman kimdir? Birinci çeşidi kafir, münafık, mürtedlerden. Savaş etmektir. Kafirler kimdir? Bizi yok ediyorlar. Münafıklar kimdir? Münafıklar da içimizdendir bizim kuyumuzu kazıyorlar. Sözde bizimlendiler ama kafirle elbiyormuşlar. Murtetler de kimdir? Bugün de ki mürtedleri biliyoruz zaten. Bunlardan cihad etmek nedir? Bir nevi cihattır. Bu birinci çeşidi. İkinci çeşidi İslam devletini İslam devletine haydutlar yol kesiyorlar. Müslümanlara aziyet veriyorlar. Hac kafilelerini, ticaret kafilelerini bunlardan cihad etmek nedir? Bunlar düşmandılar. Bunlardan cihad etmek nedir? Cihattır. Yen yani de İslam devletini halifesinin karşısına ne yapıyorlar? İnsanları e, galayana getiriyorlar. Hazreti Usman'a yaptıkları gibi. Bunlardan da cihad etmek cihattır. Bu çinci üçüncü düşmanla cihad etmek nedir? Bizim düşmanımız kim olabilir? Bir tane hırsızdır geldi senin evine saldırdı. İstiyor sen öldürsün, malını Çarvanda yolunu çesti. Bunlardan da cihad etmek nedir? Bu da düşmandır. Bu da cihattır. Cihad demek şeriatta üç şükürlidir. Şafirden ziyadı iptal etsen ne olur? Ziyadı zirveti biter. Bugün de şafirden cihadı Seyyid Kutup Allah rahmet eylesin 1948'de Amerika'ya gitti. 50'ye kadar orada kaldı 2 sene. O 2 senede anladı ki Amerika ne, ne şekil Orta Doğu'ya plan kurmuştur. Ne dedi orada? Dedi Amerika'nın bir paketi var. Şeriat'e karşı hazırlamış. O Seyyid Kutub'un denimiyle nedir? Ee, İslami Amerikan. Amerikan İslamı. Ve Amerikan'ın istiyor Orta Doğu'da İslam aleminde böyle bir İslam uygulansın. Kul İslam dini Allah'tan kulun arasında bir meseledir. Çok kısacası budur. E bunlar da ne yaptılar? O Amerikan İslam'ın içinde ne var? Cihad da iptaldır. 11 Eylül'den sonra bütün Arap ülkelerinde özellikle şeriatten hüçmeden Suud devletinde bile ne yaptılar dediler çıkartacaksınız. Bütün cihat hayatlarını eğitim okullardan çıkarttılar. E Amerikanın bu İslam'dır. Bizim görevimiz her şey dört dörtlük İslam'ın dini gibi olacak, uygulama da olacaktır. Burada biz demiyoruz her şey eline silahını alsın gitsin cihar etsin. Halbuki tam tersine eline alanın da biz eline de çalıyoruz. Çünkü sen ehl değilsin diyoruz. Her şeyi doğrusunu anlatacağız bunu. Evet. İşte kendini savunsan nedir? O da cihattır. Resulullah diyor kim malını savunsa o şehittir. Kim arzını savunsa o şehittir. Kim nefsini savunsa o şehittir. E, bunlar nedir? Şehittir. Demek ki bu da cihattır. İyidir cihat ne zamana kadar var? Cihat kıyamata kadar devam edecek hiç bitmez. İslam devleti olduğu biter mi? Bitmez. Eydir. Cihad ne zaman biter? O zaman biter. Yer üzerinde bütün yer üzerinde din hakim olsun. Yine bitmez. Neden bitmez? Çünkü hakla batıl kalmış. Şeytan var, var. Bak sahaba zamanında İslam devleti çok güçlü oldu. Hazreti Ömer zamanında, Hazreti Osman zamanında düşman artık gücü yoktur sal saldırsın, korkuyor. Müslüman duydu, korkuyor. Sahaba duydu, Müslüman duydu, korkuyor. Diyor ki bunlar cin ne diler bunlar? Bunların önünde kimse duramaz diyorlar. Bunu kim dedi? Misir Kukazı dedi. Mısırın baş şeyi, rahibi bunu dedi. Dedi bu sahabaları gördü. Dedi bunların hiç uğraşmayın, bunların önünde cinler bile duramaz dedi. Bu imanla, bu savaştan, bu azimetten bunları kimse galip gelemez. En iyisi teslim olun ve teslim oldular ve akıllık yaptılar. Cizye verdiler, kuzu kuzu yaşadılar. En güzel de yaşadılar. Hakları, hukukları İslam devletinde saklama arındı. İşte ne yaptı şeytan? Düşman zaten saldırmıyor. Bu sefer kendimiz içimizde işledi. Fitne çıkarttı. Yani cihat hakla batıl üzerinde her zaman olur. Ne zaman kıyamata kadar cihat devam eder o zaman? Çünkü hakla batıl savaşı ne zamandır? Cennetten başlamıştır. Ne zamana kadar? Dünyanın sonuna kadar. Babamızdan iblis ilk önce ruhu verildi babamıza allah Teala dedi secde yapın iblise, Adem'e aleyhisselam'a orada düşmanlık başladı iblisten babamızın arasında. Ondan sonra allah Teala dedi enin yere ba'dıkum li ba'dın adû. Çihtsiniz birbirinizle düşmansınız ahirete kadar. Bugüne kadar cihad Devam ediyor. İşte onun için ah ahir zamana kadar cihad devam eder. Bakara sırasında Allah Subhanahu Taala dur. La yezalun yukatilun hatta yerdun kum, an dinikumun istatag. La yezalun istimrariyah, devamlılık. Kıyamata kadar şey iblis ölmedikçe adamları var, cin ve ins. Kıyamata kadar sizi dininizden alıkoymaya devam ettirler. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Letezeli taifetun min ummeti yuqatilun fi sebilillah." Bir taife, bir azınlık var, her zaman Allah yolunda savaş ederler. Hakikaten bakıyorsun, savaşın sancağı çok düşmemiş. Osmanlı devletinden sonra sembolik olarak İslam devletiydi Osmanlı devleti. Ondan sonra sancak düşmemiş. Her yerde bir cihad var. Az çok bugüne kadar devam ediyor bugüne kadar devam ediyor. Sancak hiçbir zaman düşmemiş. Az da olsa bak Resulullah diyorlar, "La tezelu taife Bir azınlık devamlı bu sancakı kaldırır Kıyamata kadar. Sonra bir hadiste diyor, "El haylu ma'kudun fi nawasiha el hayru ila ila kıyamu's sa'a." Atların Atların perçimleri herden düğümlenmiş kıyamata kadar. At için ayettir. Hı? Cihat'a kia bazı sahaba atı okuyordur, ağlıyordu, Resulullah'tan çıkamıyordu savaşa. Ama İslam dini, rahmet dinidir. İstiyorum niyetin sadık Evet, oturduğun yerde senin için mücahitler, ayette geçtiği gibi bir vadiden enseler, çıksalar, ne kadar aziyet yemişseler, aynen ecir sizde de var demiş. Evet, bu da neyle Nicili? Cihad kıyamete kadar var. Şimdi bunu anladık arkadaşlar. celal meselenin en önemli meselesi. O da nedir cihadın hükmü? Nedir hükmü cihad? Ferzdir. Ferz değil mi? Nerede ferz olur? Nerede ferz olmaz? Bu en önemli meselelerden birçidir. Bu da anlaşılsın diye alimlerimiz bunu da iki yere bölmüştür. Biri cenel anlamıyla cihad içisi özel anlamıyla cihad. Genel anlamıyla cihadı alsak, biz tanımında genel anlamıyla cihadı ne dedik? He? Allah yolunda savaşmaktır, nefis cihadıdır, şeytanla cihattır, namaz kılmaktır, ibadet etmektir, çaba göstermektir, hacek etmektir, bütün dindir. Gıbet etmemektir, yalan dememektir, ha, birden tane nemmamlık yaptı onu süstürmaktır. Bunlar hepsi nedir? Cihad. Dinin bütünü nedir? cihattır. Bu genel anlamı tanımını yaptık. Bunun hükmü nedir arkadaşlar? Ben demeden siz söyleyin. Nedir hükmünün? He? Farz-ı Ayn'dir. Farz-ı Ayn nedir? Her musulman, erkeç, kadın, balih, akil, yani buluk çağına yetişmiş, akli selimdir, mecnun değil, meczub değil, onun üzerine nedir? Ferzdir, vaciptir. Nedir? Vacip. Cihad genel anlamıyla nedir? Cinsi. cinsü cihad. Cihadın cinsi nedir burada? Vaciptir. Kime? Bütün musulmanın. Allah subhane ve teala, e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor ki? Cahidul muşrikine bielsinetikum ve anfusukum ve amvalikum ve idikum. Müşrikleri dilinizden, nefsinizden, malınızdan, elinizden cihad yap. Demek ki cihat fersdir, Cinsi olarak bütün ameli ferzdir. Neyle ferzdir? Kalple. Dilden, azalarla. Bu da neyin tanımıdır arkadaşlar? Selefi arkadaşlar. Neyin tanımıdır? İmanın tanımıdır. El i sünnete göre iman nedir arkadaşlar? İtikat kalpte olacaktır. Dilde ikrar edeceksin, azalarla amel yapacaksın. E cihat tabuçuyla üçüyle ferzdir. Kalbinle cihad edeceksin. Ben elimden yetmiyor şu anda bir çafir zındık benim ülkeme saldırmış Müslümanı öldürüyor. Elim yetmiyor onu tutun boğayım. öldürüm onu. Ne yapacağım? Kalbimle. Elimde olsa bunu öldürürüm. Nasıl diyorsun filan zengin cami yaptı. Benim de olsa yaparım o camiyi ecra alıyorsun? Aynandır. Benim elimde olsa bu şu ilk kuruşunu kalbine sıkarım. Ama yapamıyorum. Ama Ecri alıyorum. Öldürme alıyorum. Eğer sadıkiysem. Bu kalbimle, dilimle anlatacağım bunu. Anlatıyorum da şimdi. Bu da dilde. Nerede kaldı? Azalarımla. Yapamıyorum. Mezurum. La <gülüyor> yukallifullahi nefseni. La ve yapam, Yapıyorum. Ama hiç zor olduğu için, nefis olduğu için yapmayacağım. O zaman vabal alırsın. Cihadın cinsi, ha, Evet. Evet. Ondan dolayı genel cihad ne girer içine? kafirlerden düşman, savaş, nefisten savaş, şeytanla savaş, ee, kelimeti hak, tağutun önünde durdun hakkı söyledin. Bu da cihattır. Bu genel anlamıyla. Bu nedir? Ferzdir. Ama bu ferzinde de ayarı nedir? İstita'a. İstita'a nedir? Yapabilecek kadar. Cüzün yettiği kadar. Allah senin gücünden fazla mükellef kılmasın. İşte burada da hac sırasında alimler diyorlar 78. ayet fi sebi vecahidu fillah hakka cihadi." Allah yolunda hakkıyla cihat et. Burada neyi kastediyor? Hakkıyla cihat edin. Kafirle hakkıyla cihat edin. Şeytanla hakkıyla cihat edin. Nefisle hakkıyla cihat edin ha? Müşriklerle hakkıyla cihat edin. Mürteklerle, hakkıyla cihad edin. Bütün cihad burada hepsi e, içine giriyor. Bir de gelelim neye? Özel anlamıyla cihad. Özel anlamında tanımında ne dedik? el cihadu fi sebilillah. O da nedir? Kital'dir. Savaştır. Yani dediğimiz savaş, dediğimiz ordu. Orduydan savaş eden, silahla savaş eden cihattır. Eğdi ben bugün aldım elime silahımı, çiç yolda öldürüyorum. Bu cihad mı? Hayır. Velev silahtır. Ama cihad değil. Cihadın da üslubu var, adabı var. Böyle her yapmaz mı? Yapanlar var mı? Var. Kime uymuşlar? Şeytana. Rahmana uymuşlar mı? Rahman'ın getirdiği matoda uymuşlar mı? Hayır. Onun için cihadın dediğimiz cihad, Allah yolunda cihad neyle olur? Ordusu olur, disiplin olur, o ayrı meseledir. Ama cihad, Allah yolunda cihad, gitel nedir? Nedir? Ee, Allah yolunda cihad dedik, gitel dendir. Bu da ne zaman ferz olundu? İkinci senede. Bedir Savaşı ne zamanıydı? Birinci senenin sonuydur. İkinci senenin başında ne oldu? Cihad, ferz olundu. nedir? Bu bu cihat ümmete ferzdir. Ferzlığı nereden çıkıyor? Bakara suresi Bakara bilirsiniz. Medenidir. Medine'de inmiştir. Medine'de inmesinin faydası nedir? O, onlar var şeytanı alamanları. O bir ayetleri getirdiler bize. Dediler ki işte hoş görü. Medine'de inmesi o Mekki'dir. Ayetler bu Medine'dir. En son ayet ne yapar? Önceçin hükmünü neskeder. Bu da bir ilimdir. Nasih mensuh ilminde. Kütübe aleykumul qitalu ve huve kurhun lekum. Qital sizin üzerinize yazıldı, vacip oldu. Onu da cönül ne yapar? Sevmez. Ağır gelir. Savaş ağırdır. Ağırdır, zordur. Yani sen oturmuşsun, halin, hayatın, kliman, savuk yerin, yemeğin, içmen. bir de savaşa gidenler bunu bilir. Facebook'tan savaş yapanlar değil. Bunu piyasaya girenler bunu bilir. Savaş kolay değil. Anlatabildim. <gülüyor> Bazen bazı şeyi kürh edersiniz. Sevmezsiniz. Ağır gelir size. Ama o sizin için hayırlıdır. Sonra ayetin sonunda diyor. Bazı şeyi de seversiniz. O sizin için şarlıdır. Allah bilir. Siz bilmezsiniz. Demek ne var burada? Teslimiyet var. Bize yazıldı. Burada da ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Şahid Huzri diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir e, şeye gönderdi e, beni lehyeyn bir kabileye gönderdi e, elçisini dedi her iki adamdan bir adamını or orduya istiyorum yani neden ki adamdan bir adamını e biri kalsın işi görsün. Biri ilim talep eder, ticareti yapar. Her adamlar geçse ne olur? İnsanlar çoluk çocuklar acından ölür. Anlatabildim mi? İki adamından biri kalanın da ecri çizsin, çizsin, çizsin derler. Anlakçılar. Yani iki tane adam var. Birisi gitse o birisi isterse gitmeyi ama Allah'ın emri gereği kalıyor ama Cihadı destiyor, niyetine göre ecir paylaşırlar. İşte bundan dolayı arkadaşlar alimlerimiz diyor ki bu cihad bu nevi cihad Allah yolunda savaşmak nedir? Farz-i kifayedir. Farz-i kifaya nedir? Yani her musulmana ferz değil. Allah yolunda cihad. Kime ferzdir? İmkanı olan muktedir ferzdir. Bir grup cihad yapmışsa, ümmetin üzerinden cihad ne olur? Düşer. Evet, bunu bildik. Muktedir olan nedir? Musulmandır, hürdür, köle değil. Onun üzerine vaciptir. Ee, baligdir, akıldır, istitaası var, gücü var. Maddi manevi gücü var. O cihad edebilir. O mükelleftir cihadlığa. Ama ordu savaştadır. O devletimin, İslam devletinin ordusu var, savaştadır. Ben edebileyim cetimim cihadı. Ve bal alırım, ecra alırım, o ayrı. Ama menlim üzerimden düşer. İşte farz-i kifaya budur. farz ayn nedir? Her çeşin üzerine vaciptir. Bu hangi cihat? Savaş cihadı. Ondan dolayı alimler dediler ki gayrimüslime cihat İslam devletinde farz değil. Gayrimüslim kimdir? İslam Devleti'nde zimmilerdir. Çocuklara ferz değil. Deli, bulara ferz değil. Hasta adama ferz değil. Kadınlara ferz değil. Bir de cücü olmayan yani nefakası olmayan ferz değil. Eğer cihat ümmete ferz olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün ordunun başında çıkması lazım. Ama adam gönderiyor. Hz. Ümür çıkması lazım ama kendisi çıkmıyor. Anladın mi? Ayette ne diyor? Tauba sûresinde 104. "Vama kān al vama kān al muʾminūna mu'minler hepsi cihada birden çıkmaz. Falaola nafarun min kulli firqa minhum ta'ifatun liytafquhuhu fi al Bir taifa kalacak, kuherlenacak, dini öğrenecaktır. Anladın mi? Ticaret yapacaktır, bekçilik yapacaktır. Onun için kim dese, bu tarafta da üç var. Her çeşit cihat ferzdir Desen olur? Bu batıldır, ehl-i sünnet batıldır değil. Cihat, ümmet kalktıktan sonra, görevini yaptıktan sonra ferz değil, her çeşit üzerine. Ferz olsaydı Allah Teala Nisa Suresi, 95. ayet ne derdir? La yastavil qa'iduna minal mu'minina ghayru ulil darri vel mucahiduna fi sabilillah bi amwalihim ve anfusihim. Faddala Allahul mucahidin bi ve al derece. Diyor ki Allah yolunda savaş edenlerle oturanlar da Allah indinde dereceleri aynı değil. Allah çabmalarıyla, canlarıyla savaş edenleri etmeyenlerin üzerine ne yaptı? daha faziletli kırdı. Sonra ne diyor ve kullen husna. Bütün müminlere de Allah güzel şeyi vaat etmiştir. Efzelallahu mucahidine alal qaidine ecren azime. Ama mucahitler çok ecirleri var. Yani e, cihad etmeyen birinci tabakadadır cennetten mucahitler en zirvededir. Tevziil budur. Ondan dolayı Allah Subhanahu ve Taala cin dese cihad ferzdir her çeşe. Nedir? Bu bid'atçidir. Harici zihniyetidir. Sonra Tevbe Surası 9'un 9'dan 2. ayette Leysi ala'l-du'afai vela'l-merda vela'l-ledîne yecidûne mâ yunfikûne. Bunlar da bunların da üzerinde nedir? Hasta vesaire ayetlerde geçiyor. Ee, bir de alimler diyorlar ki Ali Umran 104. ayette Veltekum minkum ummetu sizden bir ümmet olsun emir bil ma'ruf ve ni'e el yapsın demedi hepiniz emir bil ma'ruf e emir bil ma'ruf ve el de başı nedir? Allah yolunda cihattır. Bu da nedir? Başıdır. Evet şimdi cihat dedik nedir? Ferz değil. Ama e, üç yerde cihat ferz olur. Kitel farz olur. Burada ferz değil ümmet üzerine. Dedik ferzi nedir? Kifayet. Üç yerde kital, ne olur ferz olur. Birincisi Müslüman savaşa geldi. Orduçu ordu birleşti, sen orada korktun, geri çekildin, kaçtın, geri döndün. Burada ne oldu sen? En vabal alırsın. Ferzi çeyined, Allah'ın ferzini çeyined, ha tercih. Yani burada cihat ferzdir. Madem orduya geldim ısındı savaş artık tercih edemezsin. Kaçsan zehf sayılır bu. Ya eyyuhallezine amenu idâ lequytumul Bu ayet var birçok ayetler var. Resul, şey, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki üç tane büyük günahlardan sakının. Şirk, sihir, nefsin öldürmek, faiz yemek, yetimin malını yemek, Ha? E, mümin hanımlara buhtan iftira atmak bir de savaşta kaçmaktır burada ferzdir ikincisi Müslümanların ülkesine düşman girse bizim ülkemize düşman girdi burada cihat ferz olur cihat bütün ümmetin üzerine ferz olur hatta oğlanın üzerine ferz olur cihad Aslında asıl da ferz değil üzerlerine. Onlar da kimdir? Kadınlar, çocuklar, her çeşit kendi gücüyle çöleler. Hepsi cihat etmesi lazım. Neye? Düşmanıza. Mesela insanın baba var ise cihada gidemez. Baba anası izin vermez ona. Orduyla Müslüman musulman ordu cihada gidemez. Ama düşman yere girdi artık baba ananın izni yoktur. Kadın kocasını beklemez bile. kocasından izin almaz. Elinde tüfengi var ise alır sıkar düşmana. Yeni de çıkar düşman şey için du, Müslümanlar için e, su taşır, silah taşır vesaire. Burada da ferzdir. Üçüncü meselesinde nedir? İmam seferberlik ilan etti. Düşman çok cüzlüdür. Halife baş ne dedi? Gelin dedi. Her çeşit orduya çağırdı. Orada geri kalmamak lazım. Tabii bunların hepsinin delilleri var. Bizim zamanımız olmadığı için delilleri ne yapacağız? Açıkla fazla açıklayamıyoruz çünkü zaman daraldı. Ama burada bir mesele var. Bu cahdin ferz olduğundan sonra cihad ne ne zaman ferz olur ümmetin üzerine? Burada iki mesele var. Bunu da söylemeden geçmeyelim faydası olsun çünkü günceldir. Birincisi ne zaman ümmetin imkanı olduğu cihada girebilir? İmkan şerti şerttir. Yani imkanın olmasa cihada girmek nedir? Tehlikedir. Daha fazla vabal getirsin üzerine. İmkanın olmasa cihada el sünnette girilmez. Ama bunun da ölçüsü var. Değil ki imkanımız yoktur diye artık bunu tutarım sakız gibi ağzımızda Kendimizi de yetiştirmeyelim, imkan yoktur, bu iş bitti bekleyelim imkan olduğumuzda. Zaten beklesen bir şey olmaz. Ne yapacaksın? Çaba göstereceksin, imkan olsun ki. Evet, imkan meselesi şarttır ama nedir? Bu da yerinde, zamanında kullanılır. Çinci meselede bir kısım insanlar, cihadı iptal edenler tabi, ne diyorlar? Evet, cihad var ama başta halife olmasa cihad olmaz. Alimlerimiz diyorlar ki talimleri i bu şart batıldır diyorlar. Zaten dört halifeden sonra halifelik de dağıldı. Bilirsiniz e, Abdullah İbn-i Zübeyir Mekke'de halifedir. E, diğeri Emeviler Şam'da halifediler. Ondan sonra başladığı bir kere şeyler parçalanmağa. Abbasilerin zo dönemlerinde de e, ta celdi Selcukiler dönemlerinde, Osmanlılar döneminde. Osmanlılar buradadır, öbürsü oradadır. Halife yoktur başta. Ama her çeşitli cihad ediyor. Demek ki bu şart batıldır. İlle ümmetin halifesi olsun. Hayır. Bir grubun başı oldu, alimleri oldu. Bak, alim heyeti, askeri heyet, siyasi heyet oldu, ekonomi heyet oldu. O, o ülke, o grup cihad edebilir. Başları var, cihad edebilirler. Oların fetvaları da o ümmet için geçerlidir. Bu da bir mesele. Bir de üçüncü mesele en önemli meselelerdendir. Ne kadarımız kaldı ne? Bunu da toparlayalım. Bu da çok önemli meseledir. Bu da nedir? Farz-i Bunu da sakız gibi yapmışlar ağzımızda. Bunun da fıkhını bilmemiz lazım. Farz-i nedir? Dedik ki bir kısım mücahid bir kısım ordu, İslam devletini, Müslümanları savunuyorsa o birislerinin üzerinden düşer. Bu da asıl da doğrudur. Ama burada bir nokta var. O noktada da nedir? Bu doğrudur. Bir kısmı savunsa savunur. Ama bir nokta var. Olar hakkıyla ümmeti savunuyorsa. Ki sahabeler zamanında, Osmanlı zamanında Ordusu vardır hakkıyla ordu. Sen gitmesen orduya bile o ordu görevini yapıyor. Sen gitsen kendin için faydan var değil mi? Gittin ezil kazandın. Ama gitmesen o orduya engel olamazsın sen. Bu, bu şart önemlidir. E bugün günde Müslümanların orduları var mı? Yoktur. Kim bugün de ümmeti savunuyor? Bir taife. Bir azınlık mucahitler Allah rızası için çıkmışlar silahları yok, üddeleri yok, azınlık kalkmışlar savunuyorlar. Biz diyebilir miyiz bugün de ümmetin üzerine cihat farz-i kifayedir? He? Diyemeyiz. bugün de bizim ne zaman farz-i kifaye olur ümmetin üzerine? Ne zaman ordumuz var için ülkeyi savaşıyor. E bugün de ordu yoktur. O zaman ümmetin üzerine bir de cihat farz Ferzi kifaya değil. Ferzi aynidir. O da nereden çıkıyor? Çünkü ümmeti savunanlar yoktur. Bir kısım insan ümmeti savunuyorsa, Afganistan'da, İrak'ta, e, Çeçenistan'da, bundan önce Bosna'da vesaire. E bunlar nedir? Azınlıktır. Düşman bunların üddeti, silahları, gücü, kuvveti daha gücüdür. Devamlı düşman galiptir. Ha bunlar kendi görevlerini yapıyorlar. Bunlar mükellef değiller zeferle. Bunları kınayamayız yani Siz cihat yaptınız. Ne kazandırdınız bize? Velev ki kazandırdılar da. Ama zahir olarak hiçbir düşmanı çıkartmadılar. Hiçbir ülkeyi İslam devleti yapamadılar. O ayrı meseledir. Ama bunlar ne yapsalar hakkıyla ümmeti savunamıyorlar. Demek ki bugün de farzi cihat farzi ayn'dir bütün ümmetin üzerine. Eydir diyebilirsin ya sen mübarek farzi'in dedin. Ücünde bizim mükellef kıldın. Evet kılacağım. Mükelleftir türümet, E biz cihad edemiyoruz. Aa, burada mesela ayrılır. Ben hissetmem ibadettir. Hissedim benim üzerime cihad bu cünde farzi'indir. Vaciptir üzerine. Ama ne yapacağım? Burada bir başka kaide var. لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا اِلَّا وِسْعَى Kendi takatinden fazla Allah sana ne vermez? Cüc. Cüc. Üçlemez. O zaman ne yapacaksın sen? Ben elimden geldiği kadar ben cihat edeceğim. Ben mucahitlere destek veremiyorum. Malımla mı vereceğim? Onu ikram da yetemiyorum? Var mı malım? E vereceksin vaciptir üzerine. Aa ver al bunu mucahitlere götür sadaka babamın kheyrine. Yok. Bu vaciptir. Nasıl zekat vacibi ise burada vacip tür vereceksin. Vaciptir senin üzerine olanın neyi yapacaksın? Reklamlarını ne diyorlar? Mesela propagandalarını yapacaksın. İşte onların ne kadar savaşıyorlar, çim savunuyorlar, işte onlar hakk üzerindedir. Bunu yapacaksın. Vaciptir üzerimize bir günde. Ne vaciptir üzerimizde? Gece yan gelip yatmak yoktur. Gidemiyoruz, kanımızı koyamıyoruz orada. Gücümüz yetmiyor. Ne yapacağız? Gece yan gelip yatmak yoktur. Oturup sabaha kadar gözyaşıyla geceğiz. Dua edeceğiz. Onlar bizi savunuyor. Şerefimizi, namusumuzu, irzimizi savunuyorlar. O azınlık orada. Onlar için dua ettik mi? Amerikanları gördük işte. Geldiler Irak'ta şerefimize namusumuzda, malımıza hepsine tecavüz ettiler. Biz ne yaptık burada? E ya biz mükellef değiliz. O Irak'tır, biz Türkçeyiz. Yani o Irak'tır, biz Suuduz. Bir Irak'tır, biz Suriye'yiz. E bugün Irak'tadır, yarın bizdedir. Her yere olabilir. Onun için alimler diyorlar ki nedir cihat? Farz-ı indir. bana diyebilirsin. Sen önceden şart koştun. Dört mezhep, şimdi çıktın dört mezhepten. Çıkmadın. Raydayım elhamdülillah, çıkmarız da. Çıktık sözümüzü elinizin arkasıyla itleyin. İbni Abd'in haşiyesinde bu şeyi kitab-ül cihatta aynen seni naklediyor diyor ki bir bir ülke Hindistan örnek veriyor. Hindistan'da Müslümanlar savaş yapıyorsa Rum da yani Türkçe tarafında ha diyemezsin biz bizim hakkımız yoktur. Eğer Hindistanlılar kendilerini savunmuyorsa, gene de savunuyorlar güçleri azdır bir Rum ehlinin ta onlar meşrikte biz mahribitte değil mi? Onlar doğuda biz bat, batıda Batı ehlinin üzerine vaciptir onları desteklemek. Halbuki aramızda uçurum kaderi var. Bizim yanımızda Irak bile dua etmiyorduk. Anlatabildim mi? İbn Abdin Munnakiye'dir. Ve sayra bütün yani bir bir sürü fıkıh kitabında bular var. Bizim zamanımız şu anda yetmez bunları aktarmak için. İşte bugünde biz bunu e, İslam devleti olmadığı için bizi savunan mucitler de. Zaten bizi savunan mücahidler sadece düşmanın gazabında değil. Düşman çok güçlü. Onlar da Onların şey altında değiller sadece. Musulmanların da zulmü altındadırlar. Adamlar hayatlarını koymuşlar. Bizim iznimizi, namusumuzu savunuyorlar. Biz hala ya bunlar ne yapıyorlar? Bunlar çimikçi çalışıyorlar, çimin şeyini yapıyorlar. Hala cihadlarında, şeylerinde şüphe ediyoruz. Bu da nedir? Buna da dikkat etmemiz lazım. Yani düşmanın ağzı olmayalım. Düşman zaten bunu istiyor. Çünkü bakıyoruz onlar düşmana azet. Ha onlar hata yapabilirler. Hataları ümmete de mal olsa ama biz cihadın ruhunu öldürmeyeceğiz. Anlatabildim mi? Ondan dolayı arkadaşlar bir cihad e, nedir? E, Farz-i kifaye meselesi demeyelim kurtaralım yan yatalım. Bugün de farz-ı ayndır ümmete. Cihad farz-ı hepimiz üzerinde farzdır. Cihad yem yani canımızla yapamıyoruz. İşte aramızda sınır var. Vize vermezler, gidemeyiz. Ben gittim çoluk çocuk mu burada devlet alıyor? Ama malınla yapacağız. Bugün de işte mücahidler Suriye'de kendi irzlerini, namuslarını, dinlerini savunuyorlar. Nusayriler bugün de katlediyorlar. He? Biz gidemeyiz. gidip orada Yapamıyoruz. Devletimiz bizi bırakmaz. Ya gitsek orada bir şey yapamıyoruz. Ama malımızdan da mı yapamıyoruz cihat? Kalemimizden de yapamıyoruz. Dilimizden de yapamıyoruz. Hiç yapamıyoruz. Ne kalemim var, dilim var. Ben düz bir Müslümanım, fakirim de. Ya doğan da mı yoktur? Evde gelip sıcak yemeği var. Bak adamın evine bamba düşüyor. Televizyonu açıp bakamıyoruz bile. Ha? Ama Ne yapacağız? Bu şuuru, bu farzi yerine getirmek için en azından gözyaşıyla gece kalkıp bunun imkanımız var. Gözyaşıyla kalkıp dua edeceğiz. Evet, bu da nedir? Ee, Ferzdir. Bir meseleni işleyelim. O da cihadın kafirlerle çeşidi. Zaten bunu işledik ama bunu da üzerine basmamız şarttır Bu da ne diyor? Kafirlerle cihad dedik ki şekildir? Bir cihadi talab, bir cihadi defa. Cihadi talab nedir? Biz kafirlerin yerine gideceğiz. Bu da nedir? Resulullah'ın yaptığı, e, sahabanin yaptığı, dört halifenin yaptığı, Halid ibn Velid'in yaptığı, Müslümanların yaptığı nedir? Asıl olan cihad budur arkadaşlar. Bunu şeytanın adamları insvacin iptal etmeye çalışıyor bir günde. Ne diyorlar? Talab cihadı yoktur. Ne var? Cihad-ı defa var. Cihad-ı defa nedir? Cihad-ı defa şudur arkadaşlar. Bir düşman saldırdı, diyorlar sen kendi ülkeni savun. Ya bunu allah Teala kadına da vermiş bu hakkı. Kadına bir insan saldırdı tecavüz süreçin, kadın o adamı o adamı öldürse, kadın bile ona kisas yapmaz. Sırsız geldi senin yöne. Bunu allah Teala her şeye tanımış. Bu cihadın ikinci kısmıdır. Asas kısmı değil. Bunu niye diyorlar? Çünkü Birleşik Devletler, Amerikan, şeytanın planları bunu kabul ediyor. Onun için bir gündeki birçok hoca bunun üzerine duruyor. Ne diyor? Cihadı talab diyorlar. Cihadı talab yoktur. Cihadı difa var. Neden? Birleşik Devletleri de savunma hakkı veriyor sana. Kendi ülkeni savun diyor saldırmışsalar. Asıl asıl olan cihad nedir? Cihadu talab. Biz gideceğiz düşmanın yanına Ögümüzden çekeceğiz İslam yayımabildin. Ha bu cihad bugün de var yoktur zaten bu cihat. Bu cihad artık olmaz arkadaşlar. Ben karamsal bir top tablocuz mıyım Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Hatta Mehdi gelene kadar bu cihad yoktur. Biz gidip cihad edemeyiz. Biz şu anda cihad edip feteiz. Cihad edip Ülkemize düşman gelmiş savunuyoruz. Savunmaya silahımız yoktur arkadaşlar. Kimin silahı var bugün de? İşte Taliban devlet kurdu, silahı yok yokuydu. Neyi vardır ya? El, ular silah değil. Bugün de silah düğmedir. Düğmeye basacaksın. Füzelerden, elektronik silahdır bugün. Adam bir düğmeye bin kişiyi bir şehri yok ediyor. Sen elinde dört tane tüfencin olsa, üçer savunun olsa ne yazar? Taliban örnektir bizim için. Taliban İslam yani, devleti kurdu, ama geldiler rüfbediler, bitirdiler adamı. İşte cihadı diferteiz biz. Ama cihadı talab niye önemlidir? İşte cihadı talabı niye iptal ediyorlar? Çünkü bu ruh, bu ruh ümmette uyansa bunun önünde bu ümmetin önünde kimse duramaz. Nasıl duramadılar? Rum imparatorluğu, Furs imparatorluğu içi büyük ülkeyi çöktürdü İslam dinini. E, aynen böyle çöktür. Evet, bu da cihadı, cihad da ki şekildir. Cihad-ı dafı aslında cihad-ı nedir? Bugün de Irak'taki, Afganistan'daki, Çeçenistan'daki, Suriye'deki bunlar hepsi cihad-ı Burada nedir? Burada vaciptir her çeşit üzerinde. Her şey kadın, kadın, çocuk, hasta her çeşit üzerine vaciptir ülkesini savunması. Yoktur farz-ı kifaye farz, farz Burada farz-ı dedik biz açıkladık mı? Evet. Bunu da dört imam, dört imam mezhebi de bunu aynasını böyle aktarıyor. İbni Abdin Haşi'de aktarıyor. Desuqi Haşiyesinde Malikler aktarıyor. Nihayetil Muhtaç'te Remni aktarıyor. Mughni'de Hanbeli mezhebinde bu da aktarılıyor. Bütün fıkıh kitaplarımızda bu mesele cihat ki şekildir. Bir şekil değil. Birçoğu bugün bir de ne yapıyorlar? Kitap çıkar diyorlar cihadı talabı iptal etmişler. Sadece cihad diyorlar. En büyük cihad nedir? Nefis cihadıdır. En büyük cihad şeytanlandır. Halbuki bu hadis uyduruktur arkadaşlar. Hadiste ne diyor? Raca'na min cihadil azgari ila cihadil akbar. Savaştan dönüyorlar sahabalar. Diyorlar ki biz küçük cihattan döndük büyük cihada. Bu cihadı ne yapmaktır? Pasiflaştırmaktır. Hatta bildim. Bu, aslında bu hadis uyduruktur. Aslı yoktur. Ama dediğimiz gibi asıl cihad nedir? Allah yolunda. Kıtaldır. Cihattır. Cihadi talaptır. Cihadi rifa o. Bütün de cihadi rifa bırak İslam'ı dedi. Birleşik Devletleri bunu bile kanununda yazmıştır. Her çeşit kendini savunma hakkı var bunun. Ümmetler bunu kabul etmiştir. Bir de e, sekizinci mesele e, cihadın mertebeleri kısımları. Ki bunun üzeri bu önemlidir yine. Ama cihad iptal edenler bunun üzerinde çok durur. Çünkü Amerika'nın, Batı'nın İslam düşmanlarının bu işine gelir. O da nedir? Dört tane var cihat. Bu cihatları cihatın bölümü dörttür. Ama bunun üçü e, e, bizim için e, dördü de önemlidir. Nedir? Birinci nefis cihadı. Nefis cihadı nedir? Nefis emmâretun biz şu. Nefis seni her zaman kötülüğe emreder. Eylikten. Bu ne yapacaksın? Cihad yapacaksın. İlim talebine gidiyorsun, gitme. Derse geliyorsun ya işte git derse ben yorgunum zaten. Sen cihad edersin nefsinle. Nefis senden zorlar, sen zorlayacaksın. Zorlar zor. Bu cihattır. Bu cihad ne zaman olur? Buluk çağından ruhunu çene kapatana kadar bu cihad devam eder. Hatta son nefesi veriyorsun. Eşhedü en la ilahe illallah diyeceksin. Tevhid kelimesini şeytan gelir seninle ne yapar? Orada da bile cihad yapacaksın. Hatta sana, Allah sana e, tevhid şehadetiyle nesip etsin. cihattı Sonra ikinci cihad nedir? Şeytanla cihattır. Cihad nedir şeytanla cihad arkadaşlar? Şeytanla cihad, şeytan kötülüğü emreder, eliften koyarsın. Şeytan bütün yoldan seni gelir kapsar. Her yoldan Allah'a söz verdiği gibi dedi sağlarından gelirim, sollarından gelirim, önden gelirim, arkadan gelirim. Elimden geldikçe yaşattırmam onları. İşte bu da cihattır. Şeytanla cihat Bütün planlarıyla, sübheleriyle, hatıra insanı atar. Bunlardan da cihattır. Üçüncü cihad dedik çafirlerle neydir? Münafıklarla. Çafirlerle cihat da çeşitlidir dedik. Kalpten, dilden Elden olur. Kafirlerden özellikle kitaldan olur. Münafıklar ise dilden olur. Çünkü münafıklar bizim içimizde yaşıyorlar. Dilden olardan cihad ederiz. Dördüncü cihad alimler diyorlar Çin nedir cihad? Dördüncü çeşit cihadı. Alimler diyorlar ki O da e, zulüm. Zulma karşı. İster bu Müslüman olur, ister kim zulüm etti? Zulma karşı biz cihad edeceğiz velev bizim en yakınlığımız olsa velev ki bizim halifemiz olsa zulmetmiş onun karşısında duruyoruz. Onun için Resulullah diyor ki iki adam şeydir, şehitlerin efendisidir. Bir Hamza Resulullah'ın amcası, radıyallahu içi de tağutun önünde durdu, zalimin önünde durdu hakkı söyledi. O da onu öldürdü. Bu şehitlerin efendisi oldu. Evet bu da zulüm. Ee, bir de bid'at, müncer, dine ekleyenler, işte bu ifrat tefrikçilerden biz uğraşmamız bu da cihattır. İşte burada hakka anlatıyoruz, bu da cihattır. Bu da bir şekil cihattır. Bunu hepsini bir arada yapmak nedir? En mükemmelliktir. Yeri yerine göre hangisi? Mesela benim ilmim yoktur, benim için ferz değilim. Cidip kalemimle, dilimle cihad edin. Her çeşiğin yeri var. Ama hepsini yapan adam nedir? En mükemmeldir. Mükemmellerin de başında kim vardır? Seyyidül Halk, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün cihadı onu üçü diyoruz. Ayette diyor فَجَاهَدَ فِي Hakka جِهَادِ Hatta اَتَهُ الْيَقِينَ Hakkıyla cihad yaptı. Ruhunu teslim edene kadar. Şimdi iki konu kaldı. Zaten bu iki konu da teç başına belki bu da bir saat alır. Ders yapamayız bunu da. Arkadaşlar da diyorlar zaman doldu. Konular da şudur arkadaşlar kısacası biri Allah yolunda cihadın fazileti, ikinci konusu zamanımız olsa başka zaman yaparız bunu. Çinci de savaşta zaferin sebepleri nedir? Yani nasıl düşmana galip gelirsin onun sebepleri. Bu konuyu da hazırlamıştım ama bunu işleyemeyiz. Ama Allah yolunda cihadın fazileti dediğimiz gibi çok çok. Ben burada topladım e, at tane başlık fazileti ama en büyük ayeti Tevbe 111. ayet arkadaşlar mahalline bakabilirsiniz. İnna Allah eştera minel mu'minina Allah mu'minlerden satın aldı. Neyi? Enfusuhum muammalihum. Mallarını ve nefislerini, ruhlarını aldı. Bunun karşılığında ne verdi olara? Cenneti verdi ebedi lan aldı satın alın? Neydi karşılığımın? Cennet. Ne yaptılar Allah-u Teala'ya? Yukatilune fise bilillah. Allah yolunda savaş ettiler. Allah yolunda savaş çoktur. Ağzım şey oluyor yani hayacanlanıyorum. E ama yapamıyoruz. E ben burada tane başlık şey yapmışım. Onları da işleyemiyoruz. Ama burada bir konu var. O da cihadı terç etmek. Resulullah sakındırmış ümmetini cihadı tercih etmekten Cihadı tercih etmek nedir? Zildir, zillettir. Bunu hiçbir ümmet anlamasa biz en iyi mı? Çünkü bu zilleti biz yaşıyoruz. Yaşamak da duymak gibi değil arkadaşlar. Cihadı tercih etmek en büyük zillettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüm hadisinde diyor ki bir kişi öldü, cihad niyet etmedi. Kalbi onu cihada zorlamadı nifak üzerine. Ölür. Bir diğer hadiste bu Müslüm, bir diğer hadiste Abu Daud'ta, Müslüman eh, Ahmet'te diyor ki eğer faizden alışveriş yapsanız, dünya ticaretine dalsanız, cihadi tercih etseniz Allah düşman üzerine musallat eder. Bütün de bakıyoruz aynen budur. Faiz hadsafada, ha dünyaya dalmışız. Benim tencerem kaynıyor, yatağım sıcak. Ben ne ya? İşte Allah zilleti üzerimize cihadı tercih ettik. Onun için ne oldu? Hatta bir hadiste Müslim'de diyor ki bir dene cihadı öğrendi, çocuğu var, tercih etti. O bizden değil. Evet, bu da e, cihadın şeyidir. Bir de sebepleri var dedik. E, nasıl bir mucit e, şey olur? E, mucahitler nasıl Müslümanlar? Sahabeler zefer kazandılar. Onların sebeplerini hazırlamıştım. Ee, i̇nşallah dersin öncesinde dediğim gibi biz bu konuda bir sorunumuz yoktur. Ee, cihadın faziletini bütün Müslümanlar biliyorlar. Sebepler belki bize ihtiyacımız var. O da cihada gidenler gelsinler o sebepleri inşallah onları yeni özel bir günde ders yaparız. Yani özel alara anlatırız. Allah hepimizi cihad edenlerden eylesin bu farizeti hakkıyla yerine getirenlerden eylesin. Ee, ve e, mücahitlerle bizi onların zümresinde haşreylesin eylesin. Eğer bize şehadeti cephede nesip edemiyorsa yerimizde nesip etsin. O da fıkhıdır. Kimin? Hazreti Bunu da son anlatayım. Cihad ne kadar önemli olduğunu bunu da bitirelim inşallah. Hazreti Ümer Furs, Irak'ta isyan ettiler, çok gücülürler, ordu gönderdikçe, lider gönderdikçe Furs ordusunu kıramıyorlar, çok gücülürler. Hazret Ömer hep haber geliyor, ordu gönderiyor, gidemiyorlar, bu sefer dedi ben çıkacağım. Mindaat'ın ordusunu aldı, çıkıyor yola, ta Medine'nin ta ciddi 20 yüz kilometresine, Hazret Ali koştu peşinden. Ya Emir el-Muminin dedi, nereye gidiyorsun sen? Dedi ben gidiyorum Irak'ta cihad etmeye, niye açılmıyor bu? Biz emrolunmuşuz, müjde de verilmişiz. Dünya çökecek önümüzde. Niye çökmüyor bunlar? Ben gideceğim kendim. Ya Emilim dedi ne yapıyorsun? Dedi onlar sen başsın bilirler. Hepsi gelir senin üzerine seni öldürürler. Bu sefer bizim şeyimiz dağılır. Sen bugün de bizim bizi toplayan sizsin, başımızsın. Zordan sahabalar onu getirdiler. Hazret Ömer ne yaptı? Oturdu camide meşhur oturuşu vardır. Böyle tutardır elini sakaline kendini muhasebeye çekerdi. Oturdu, daldı. Ya Rabbi, dedi. Ben içimden istiyorum cedim Sen daha iyi biliyorsun. Ama beni ashab-ı kiram koymuyor. Fıkıh cereyi. Bana, bana şahadeti Resulullah'ın camisinde nesip etti. Niyet ne kadar önemlidir. Ha? Ve bil fiil Resulullah'ın camisinde bir mecusi geldi, ona hançeri soktu. Vah, şehit oldu. Hazreti Ömer'e şehit diyebiliriz. Evet diyebiliriz. Neden? Çünkü Resullah adını koymuş. Bütün mücahitler bugün de savaşta ölse Allah yolunda, çok samimi iseler, ölseler ehli sünnet itikadında onlara şehit diyemeyiz. Ne deriz? İnşallah şehitler. Onun da başka bir fıkhu var, başka zaman açılır. Ama Hazreti Ömer'in niyetine kadar önemlidir. Ne dedi? Resulullah'ın camisinde Medine'sinde camisinde bana şehadeti nasip etti. Onun için Hazreti Ömer e hancarı yedikten sonra bayıldı. Sonra gözünü açtı. Kim beni öldürdü dedi. Kim beni hancarı soktu? Dediler işte Şuhben'in e, gulamı لُعُلُعَ الْمَجُوسِ Mecusi, Mecusi. dedel. elhamdülillah hepimize şehadeti nasip etsin. Çünkü şehit olan bütün günahları sindir illa borç haris. Velhamdülillahi Rabbil alemin.